Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resuluna Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ve salatu ve ya Resulallah Ve salatu ve selamu Aleyk ya Habiballah Ve ve selamu Aleyk ya Seyyidel Evveline vel Ahirin Ve selamına lal Mürselin Ve Rabbil Alemin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 Bildiğiniz gibi Yeni dinlemeye katılan kardeşimiz için söylüyorum Bir fedakarlığı Vefakarlığı Aile hayatında sadakadı Ve sadakayı Dile getirmiş olduk Aile hayatındaki yapmış olduğumuz Vazifeleri görevleri Hangi boyutta olsun meşru olmak Şartıyla bir sunum olarak Önceki Allah'a gidiyor daha doğrusu Daha sonra karıya kocaya geliyor dedik Bundan hareketle dedik ki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 ve babana da laf götürmek için gelmedim. Seni ziyaretine geldim, nasihatımı yaptım. Kocana iyi bir hanım yap yavrum, hadi al asmalık yavrum. İşte ben böyle annenin ayağının altını öperim. Böyle annenin ayağı öpülür daha doğrusu. Ben aynı duyarlılığı kaynanalardan da beklerim. Kaynanalar lütfen oğlu ile gelinenin arasına girmesin. Girsin barış elçisi olarak girsin. Girsin nasihat olarak girsin. Ve öyle bir idealindeki bir kaynına kaim anne var ki yani gelinin şöyle karşısına zaman gel yavrum beraber seni bir kahve içelim. Ben sana bazı bazı nasihatlerde bulunacağım. tavsiye bulunacağım diyen böyle babacan derler ya böyle. Ve bir kaynana'ya sorsam ki sen gelinini günde kaç defa öpersin? Aaa der böyle öpüyor. Gelin öpülür mü? Ama o senin defalarca elini öptü. Kaç defa nişanlılık döneminde gittiğinde senin elini hürmetle öpmedim. Teli doğaklı gelen gelininin sen bir vitamin gibi sabah kalkarken bir enerji vermek için...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 10 yıldır Türkiye'de bu aile mektebine katıldım aktif olarak. 28 vilayeti dolaştım. Neler duymadım, neler görmedim ki? Yandım. Dilim yanlış benim daha doğrusu. Yoğurdu üflerek içiyorum adeta. Yani eli öpülesi kaynanalar da var. Mübarek hanımlar da var. Çok azınlıkta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 Allah beni görüyor ya. Önemli değil. Allah beni işitiyor dediğin zaman hayatın değişir birden bir yere. Ama insan ne zaman günah işler? Günah işlerken Allah unutmuştur o anda. Olayın farkında değildir. Murakabe. Murakabe. Yani siz bakıyorsunuz. Yolda giderken bile bir şoförlük yaparken radar vardır. Levhasına bakıyorsunuz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 Murakabe noksanlığı, bizde bir hastalık getirdi, el nedir? Çevre nedir? Üst kattaki nedir? Falan nedir? Fiş mekan nedir? Diyerek diyerek hep Allah ne deri unuttuk. İşte evlilik hayatımızda da maalesef bu el nedir düşüncesi sıkıntıya kapı açtı. Ekrana baktı, reklama baktı, buzdolabını değiştirdi, öbürü ben de isterim, komşuda gördüm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 Dünya şartları içerisinde yaşamış olduğunuz ülke şartlarında da sık sık gündeme gelir. Haber açtınız. Dinliyorsunuz. İrtica'yı hortladı. İrtica hareketleri. Allah Allah. Hemen beyefendi diyor. Hatun senin kıyafetinle sana gerici diyebilirler. Senin kıyafetin bu ülke kalkınmasını engel olarak görebilirler. Ama ben seni bir Hazreti Hatice'ye aday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 Siz yönetmiş olduğunuz insanlardan yönetenlerin isteklerini yerine getirmesiniz. Ne oluyorsunuz? İtaatsızlık oluyor. İtaatsızlık yaptığınız zaman da suç işlemiş oluyorsunuz. Suç işleyince de yasalara cez cezalandırıyorsunuz. Öyle değil mi? Cenab-ı Allah da seni ne yapmış? Erkekler, kadınların üzerine kavvamdır. Biraz sonra gelecek Allah atamış, tayin etmiş. Nihayet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 Bu tamir, bu talimat Allah'tan gelmiş. Mahalle muhtarının efendim, emniyet müdürü, savcının kararı söylemiyor ki bunu Allah diyor. Allah'ın buyruklarına tabi olmak Allah'a itaattır ve bunun sembolik de kocadır demiştim ben. Öyleyse yöneten ve yönetilen. Burada elbette ki bir konu vardır ki yöneten statüsünde sorumlu olan kardeşlerimiz beyler. Koca makam bulunan kardeşlerimin de yönetmenin usulünü, yönetimin adabını çok iyi bilmesi lazım. Çok iyi. İleride gelecek bu. Bir evin içerisine bir dersimi de koyacağım. Hanımefendi tahsilli bir özelliğe haiz evlemiş oldu erkek de kültürlü. Bunu nasıl bir aratacağız? Evlenmişler. Kızımız Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu. Oğlumuz falan marketi çalıştıran lise mezunu bir genç. Arada bir fark var değil mi? Farkı nasıl kapatabiliriz? Bunun formülü var. Ama bilmiyoruz. Çevre etkisi var ya işte. Şimdiki dünürcüye giden kardeşlerimizde kız adaylarımıza ilk sorduğu şey. Tahsili nedir diyorlar. Hemen. Tahsili ne? Bunu bilen, bunu... Yaygın hale getirmiş onu atmosfer içerisinde. Kızımız da sürekli ben de okuyacağım, günde okuyacağım diyor. Sırf eğillik mekanizmasında sıkıntı yaşmak için okumak isteyenler oluyor böyle. Olay birbirine karışıyor bundan sonra. Birbirine karışıyor. Öbürlerine diyor, soru annene diyor aman, aman okusun, aman okusun diyor. Çünkü boşandığı zaman mağdur olmaz. Görüyor musun? Okuma çağında bulan kızının daha boşanmasını düşünüyor. Niye? Kötü örnekler gördü. Boşanmış olan bir dul kadına baktı ki mahalle muhtarına muhtaç, fakflık ona muhtaç, sosyal yardıma muhtaç. Hiç kimse ilgilenmiyor. Ama İslam'ın yaptırım gücünü, infakını ortaya koyduğun zaman en güzel bir statüde dul bir kadının statüsü. Yani hadislerde bile yani mutsuzluğu psikolojikmen ele almış ama yani eşiği altın olan bir dul kadın ibaresi bile geçer.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 Bundan dur Allah sana kavvam demişti. Nerede kaldı senin kavvamlığın? Bak ben söylüyorum şimdi. Hanımlar yerine tüm kocalara söylüyorum. Hanım belki bunu diyemiyor. içine atıyor. Vicdani sıkıntılar içerisine girmeye çalışıyor. Öyleyse sen kavvamsan buyur evini, hanımını, 24 saatini Allah adına, Allah ölçüler içerisinde mi yapıyorsun? Yoksa bir Ahmet Mehmet olarak mu yapıyorsun? Ahmet Mehmet olarak yapıyorsan çekeceğim merak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 Böyle olunca sorumluluk sana aittir. Biliyorum senin çarpık bir ekonomik var. Sabahki dün akşam görüyorum zaman da yok. Yani ön oturup da beni bir ders becek öğretmen gibi bir tavrın da olamaz. Öyleyse müsaade et ben sohbetlere katılacağım. Ben eğitim faaliyetlerine katılacağım. Değiverin diyorum ben. Bu sizin doğal hakkınızdır. Bunlarsız kavram olmaz. Bunlarsız kavramlık içi boşaltılmış...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 Giderini karşıla, faturanı öde, elbiseleri, ayakkabıları, mutfak giderleri vesaire vesaire vesaire. Allah bunu sana vecibe kılmış. Asli görevindir. Bundan dolayı Allah sana kavvan diyor. Oğlum şeyden geldi, dışarıdan geldi. Peki niye dinlemeden küt diye vurdun oğlum ve beni? Peki Allah böyle mi diyor? Hani sen Allah adına yönetecektin bu aileyi? Niye benim oğlumun kalbini kırdın? Yazık günahtın. Ben sana şu anda.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 Sizin şu anda bu foruma katılmak için ta uzak yerden buraya kadar gelmenizin kökeninde o kocalarınızın, babalarınızın fedakarlığı yatmıyor mu? size tanmış olan özgürlüğün bir bölümü yatmıyor mu? Ben böyle algılıyorum, böyle yapıyorum. Geriye kalan salihat geldi ama bunu da özel hazırlamış oldum. Altı maddede inşallah önümüzdeki derste bunu takdim edeceğim sizlere altı maddelik salihatunu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 Karı koca hayatın Allah ve min ayetihi Allah'ın ayetlerinden bir ayettir diye başlıyor. Ama bunu ancak aklını kullananlar fark eder diyor Allah Teala. Düşünenler fark eder. Düşünmeyen bunu fark etmez. Düşünmeyen insanın yanında bir hizmetçidir işte. Mutfakta yemek yapan bir varlıktır. Çalışan bir içtir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Önümüzdeki dersimizde salihah bir kadının açılımını size takdim etmek için